أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم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 رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يبقه قولي وأفبت أمري إلى الله إن الله بصير من عباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى إخوانه من النبيين والمسلمين عدد خلقك وارضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم ya alemin, zahir ve bellena resuluhu'n Nebiyül Haşimî'l Kerîm. Ya ilâhen âlemin zâhir ve bâtinimizi envâr-ı imâniye ve Kur'ânî ilem-i nevver eyle. eyle. Tevfikâtı sübhâniyane bizlere yar eyle. Nefsün ve şeytanın bizleri masum ve mahfuz Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya beylem. Amin. Hormeti seyyidil mumserîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, şu ana kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız, bütün işleri Cenab-ı Hak rızası istikametinde yapmaya bizler muvaffak kılsın. Ben vazifem icabı anlatmakla mükellefim. Boyuma göre, kavmeti kıymetime göre hakikatları küçültür, kendime uydurur, size takdime çalışırım. Daha büyüğünü, daha kâmilini, daha esirini anlattırmak Cenab-ı Hakk'ın elindedir. lütfedersi olur. Sizler dinlemek bellediğiniz kadar tezasıyla amel etmekle mükellefsiniz. Dişinizi sıkacaksınız. Meseleleri boyuna göre anlamaya çalışacaksınız. Kendi idrak seviyenizi, anlayış seviyenizi aşmaya çalışacaksınız. Bu da sizin vazifeniz. Karşılıklı bir vazife sürdüre sürdüre bu ana kadar geldik. Yarın öbür gün Ramazan-ı Şerif girmiş oluyor daha hayırlı, daha yümünlü işler yapabileceğimiz bereketli bir ayı idrak etmiş oluyoruz. Rahmeti ilahiden İlahiden ederiz ki Cenab-ı Hak kalbimize yumuşaklık ihsan eylesin. Bizi İslam aşkı, İslam vecdi, İslam neşvesi ile payidar ve serfiraz kılsın. Kılsın da bir karar olalım. Gönüllerin yumuşadığı Ramazan-ı Şerif'te duyduğumuz hak ve hakikatı başka gönüllere intikal ettirmek için uğraşalım. Herkes kendi seviyesine bulunduğu yere ve içtimai muhitine göre köy köy dolaşsın. Sokak sokak dolaşsın, kahve kahve dolaşsın, bir insanın secdeye başını koymasını temine çalıştın Bir gönlü yumuşatmaya çalıştın Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şu ana kadar yaptığımız şeyleri Rızası istikametinde çoğu olmasa bile öyle kabul buyursun. Badema yapacağımız şeyleri de rızası istikametinde yapmaya bizleri muvaffak kılsın. Ramazani Şerifin arefesinde sizlere onun gümlünden, bereketinden Cenab-ı Hakk'ın gazabının durduğundan, rahmetinin mevcelendiğinden rahmetinin mevceleneceği yurt olan cennetin kapılağının açıldığından ve gazabın mevc mevc ve fevç fevç kaynaşıp oynaştığı yer olan cehennemin kapılağının kapandığından bahsetmek gerekirdi. Ama ben bundan bahsetmeyeceğim. İleride belki yakaladığım fırsatları mevzu sinsilesi içinde ele alıp etmeye çalışacağım daha evvel bir noktaya, belli bir noktaya kadar getirdiğimiz bir mevzu, bir mevize vardır ki Cenab-ı Hak inayetini yarışsın inşallah O mevzu hitamı erdirmek, bir kafiye koymak istiyorum inşaallah Teala. Ariz ve amik bir mevzu, kendi boy ve bosuna göre takdim etmedim. Fakat titizlikle dinlenirse meseleyi araştırma, ve daha doğrusunu daha doğrunun yerinde bulma ve anlama mevzuunda kendimi ancak bir ışık tutmuş kabul ediyorum. Son tahlil mevzuu kader mevzuiydi. Kaderi tahlile çalışıyordum. Cenab-ı Hak makus kaderimizi bizim müstakim ve mevsud kılsın inşallah. -teala. En son hafta size kaderin ilim açısından Allah olmuş ve olacak her şeyi biliyor. Boyları, bozları, liyakatları biliyor. Gönül heyecanlarını biliyor, iç derinliklerini biliyor, ledüni keyfiyatı biliyor ve fertler hakkında böylesine bildiğine göre hükümlerde bulunuyor. Geniş bir adım atacaksınız. İleriye doğru gideceksiniz. Attığınız her adımda yükseleceksiniz maddi-manevi, Allah'ı hoşnut edecek muallâ bir mevkiye çıkacaksınız. İç derinliğine bağlı, iç liyakata bağlı, gönül aydınlığına bağlı, Allah'ın hakkınızda vereceği bu hükmü verdirecek sizdeki meyelana bağlı, şartı adiye bağlı. Refah, saadet ve huzuru Allah yaratacak, hidayet ve rüştü Allah yaratacak, sizi gayyada bulunmadan Allah kurtaracak, sizi âlâilliğine Allah çıkaracak, ezikler arasında ezilmeden sizi Allah halas edecek, paymal olmadan kurtarıp başlara tac Allah yapacak. Fakat gönlünüze bakıp ona göre yapacak, iş heyecanınıza bakıp ona göre yapacak. Sizin sebepleriniz ve imkanlarınız tükendiği anda lebbeyk sesini duyacaksınız öyle yapacak. Siz bittiğiniz yerde külli irade yapacağı şeyi yapacak. İdbariniz ihbale çevirecek inşallah. Bütün sebepleri kullandınız mı? Sebepler açısından tükendiniz mi? İradeniz adına her şeyi attınız mı? Bütün sahi ve gayreti zarf ettiğinize kani misiniz? Cebinizde kesenizde henüz Allah yolunda kullanacak bir şey yok mu bundan emin misiniz? İşte o zaman Allah'ın inayeti imdadınıza yetişecektir. Hala atılmadık barut varsa, hala kullanmadığınız kurşun varsa, hala kullanmadığınız heyecan, aşk ve vect var ise kullanın onu sonra görün Allah ne yapıyor bakalım. Bu mevzudan ben katiyen eminim, sizden muhakkak ki eminsiniz. Tekrar size emin olun dememe müsaade edin, emin olun. Emin olun, size ait her şeyi kullandığınız zaman, gökleri ve yeri tesbihdaneleri gibi elinde çeviren Allah, her şeyiyle imdadınıza koşacaktır. Sonsuz kudretiyle, fevkalade iradesine, Kepe çevre bütün kainatı ihate eden ilmiyle imdadınıza koşacaktır. Kaderden bahsediyoruz. Kader hakkında son mevzu. Allah olmuş olacak her şeyi biliyor dedik, bir girizgâh oldu bizim için. Kalbinizin heyecanını biliyor demeye bir girizgâh oldu. Kafanızdaki düşünceleri ve duyguları biliyor demeye bir girizgâh oldu sizdeki şartı adîyi anlatmaya bir yol, bir menfez buldum, oradan çıktım. Allah'ın bildiğini arz etmiştim, kaderin bu noktasını. Nasıl biliyor Allah Celle Celaluhu öyle yazar, kitabet mevzuu var. Yazdığı her şeyi adeta boynunuza takar. Sergüzeşli hayatınızda siz boynunuza takılı kitap arasında bir uygunluk bulursunuz. Melek satır satır, kelime kelime inci dizer gibi veya mide bulandırıcı şeyleri tespit eder gibi boynunuzdaki kitaba denk ayrı bir kitapta meseleleri yazarken âlemi gayba ait bir pencere açılı verse görseniz kudret tarafından istinsah edilip boynunuza takılan kitapla meleğin kitabete getirdiği kitap aynı şeyleri ifade ediyor. Demek ki Allah sizin iradenizini istikamette sarf edeceğinizi bilmiş ve iradenize göre bir kısım insanlarda veya kahırlarda bulunacağını bilmiş, tespit etmiş, mahfuz bir kitap haline getirmiş. Vakti sırası gelince siz o yolda iradenizle bir kısım davranışlara sebebiyet vermiş ve vesile olmuşunuz. Sırası gelince onları da yaratmış, sonra yaratılan şeyi melek yazmış. İlimde olan şeyi yazdıktan sonra yaratılan şeyi melek yazmış. kitabet diyor. Her iki yönüyle. Ve sonra meşi et. Kaderle alakalı mevzulardan üçüncüsü meşi etti. Allah'ın dilemesi. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah. Allah'ın dilemesinden gayrısını dileyemezsiniz. Allah neyi dilerse o olur Celle Celaluhu. O'nun verdiği rolü iyi oynamaya bakmak, gönlü O'nunla iyi merbu merbut kılmaya çalışmak lazım. Hakkımızda bizi ve kendisini hoşnut edecek hükümler versin. Meşiyet sahibi Allah'tır. Allah neyi dilerse o olur. Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Maşa Allahu kan ve mâ lem yeşşe'e lem yekun Allah neyi dilemişse de olmuş, neyin olmasını dilememişse o da olmamıştır. Öyleyse Allah'tan dileyin ve dilenin, hakkınızda iyi şeyler murat buyursun, dilesin o iyi şeyler meydana gelsin. Efali de Allah yaratır. Siz fiillerinizle beraber Allah tarafından yaratılıyorsunuz. Telafifi dimayenizden kalbinize kadar Letaifinize kadar Allah tarafından yaratıldığınız gibi, bunlardaki meyilleri yaratan Allah Celle Celaluhu, meyiller üzerine müretteb efali yaratan Allah Celle Celaluhu. İnsanın elinde bundan ne kadar şey var. Nuazzarıyla bu hususu size arz etmeye çalıştım. Bir şüpheme tereddüde düşer iseniz şayet onları dinleyin. Bütün Enbiya-i zam, Evliya zincirine kadar, Asfiya zincirine kadar, bu büyük mesele üzerinde ittifak halinde meseleyi buraya kadar ulaştırmışlardır. Kaderin halk mevzuunda dahi, ehl Sünnet vel Cemaat'ın anladığı şeklin dışında hiçbir Nebi tarafından anlaşıldığı vaki ve varit değildir. enbiyâ izam İzam nasıl anlamıştır? Sağlam kanallarla bize kadar intikal eden, ehl sünnet vel cemaat akidesi dediğimiz büyük akide manzumesi içinde mesele aynı parlaklık, aynı vizuh içinde anlaşılmıştır. Ef'ali Allah yaratmıştır. Wallahu khaliqu kulli şey, Allah şey diyebileceğiniz her şeyi yaratmıştır. Nesne deyip parmak basacağınız her şey Allah'ın tezgahından çıkmıştır, size ait değildir. Vallahu halakakum ve ma Sizi de amelinizi de yaratan Allah'tır celle celaluhu. Ve muhbir-i sadık Allahu sani'u kulli sani ve san'atuhu. Allah her sanatçıyı ve sanatını yaratandır buyuruyor. Bir taş mı yontuyorsunuz? Bir yere bir kombinasyon mu tespit ediyorsunuz? Bir mermeri mi hak ediyorsunuz? Sizi yaratan Allah olduğu gibi, fiilinizi yaratan da Allah'tır. Konuşmanızı Allah yaratır, düşünmenizi Allah yaratır, kalbinizin atışını Allah yaratır, heyecanı Allah yaratır. Size ait ne vardır? Arz edeceğim, o kadar adi, o kadar küçük bir şey ki, buna nisbi, itibari bir şey diyoruz. işte çok arasanız bunu bulamazsınız el yordamı ile etrafınızı çok yoklasanız bunu tutamazsınız. Gözlerinizle derinliklere doğru çok dalsanız irade dediğiniz şeyi yakalayamazsınız. O kadar küçük, o kadar çelimsizdir ki ona terettüp eden şeylerle onun arasında bir tenasüp tespit etmek mümkün değildir. İradeniz o kadar küçük, onun yanı başında lütfu ilahi o kadar büyüktür. Allah her şeyi yaratmıştır. Kur'an'dan sünnete kadar ondan inkişaf etmiş bir vicdana kadar bütün ehli vicdan, ehli kalp Kur'an'ın yanı başında aynı mesele yaparmak basmaktadır. Onun için biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hakkımızda Cenab-ı Hakk'ın iyi takdirde bulunmasını ve bizim için iyi şeyler yaratmasını irademize bağlı değil, meccani ve sırf lütfu olarak yaratmasını diliyor ve dileniyoruz. İstihare duasını sahih nakleder. Buhari ve Müslim. Hani mühim bir mesele sizi meşgul ettiği zaman, yolların ayrımında karar veremediğiniz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müşkille karşı karşıya kaldığınız zaman Ebu Hüreyre ve Ebu Zer'in rivayet ettikleri hadisi şerifte İki rekat namaz kılın buyuruyor. Diğer namazlar gibi. Sonra bu duayı okuyun. Sonra bir kısım kimseler rüyada görme, bir kısım kimseler kalbe gelme şeklinde neticesini araştırırlar. Allahumme inni estahiruke bi kudretik ve eseluke min fadlikal azim feinneke takdiru ve la aktir ve ta'lam ve la a'lem. Ne diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ım sen muktedirsin. Benim gücün yeter. Ben hiçbir şeye kadir değilim. Allah'ım sen bilirsin, ben bilmem. Allahumma in kana hadha'l-emru <gülüyor> hayran fi dini ve maashi ve akibati emri. Bir rivayette acil o acilemdi. Fakdirhu veya ya fakdirhu ve yessirhu li ve barik fi. Allah'ım bu iş benim hakkında, akibetim hakkında Neticesi itibariyle ise şayet takdir buyur Allah'ım. Kolaylaştır Allah'ım. Muaffak kıl Allah'ım. Ve in kana şerran fi ve ma'ashi ve emri. Fasrifhu anni an. Eğer dinimde akibetim hakkında dünya ve ukvamda, şu beni meşgul eden mesele şer ise onu benden beni de ondan çevir Allahım, onu benden beni ondan uzaklaştır Allahım, hakkımda hayır takdir buyur Allahım derken Resul Ekrem ne diyordu? Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şerri sarf edecek, yüzünü başka tarafa çevirecek Allah'tır, hayrı sana sevk edecek Allah'tır, şerri kefere ve fecere'nin başına musallat edecek Allah'tır kanında, damarında acı acı mevcudiyetini hissettirecek Allah'tır. İliklerinize kadar hayrın huzurunu, vicdanınıza duyuracak yine Allah'tır. Öyleyse Allah'tan hayır isteyin. Ve şerden fiilen, kavlen, niyetten kaçmaya çalışın. لَوْلَا أَنْ رَآَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَسْرِفَ عَنْهُ السُّٰءَ وَالْفَحْشَىٰ اِنَّهُ min عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ Sadık Allahu Al Azim, Kur'an ferman ediyor. Loula <gülüyor> Rabbi, bir iftet abidesi. Kapısı kapanmış bir kadının evinde, kadın bütün cazibesiyle karşısına çıktığı an, mekafeti ilahi ve mehabeti ilahi temessül ediyor. Büyük Yusuf'un karşısında adeta bir mekafet ve muhabbet abidesi meydana geliyor. Ve zayıf rivayetlerle. Acı bir tebessümle dudağını büken Baba Yakup, bari yanık Baba Yakup, Yusuf ne yapıyorsun? وَلَوْ لَا اَنْ raa بُرْحَانَ رَبِّ Rab nasıl bir bürhan gösterirse göstersin, nasıl bir bürhanla Yusuf'un kalbini tespit ederse etsin. tahşidat altına alırsa alsın, onu kaymadan korursa korusun, Yusuf'unu korudu Allah Celle Celaluhu, Bizi de korusun, beşerin baş aşağı gittiği dönemde. كَذَٰلِكَ لِنَسْرِ فَعَنْهُ السُّٓا وَالْفَحْشَىٰ İşte biz, kötülüğü ve fuhşiyatı böyle ters yüz ederiz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Tam alevleneceği an, çifti çakılıp da ateş meydanı alacağı an, su ve fuhşiyatı böyle ters yüz ediveririz buyuruyor. Niye ediyoruz? اِنَّهُ Min عِبَادِنَ الْمُخْلَس۪ينَ muhlis değil o ötesinde, ihlasa ermişlerdendi, ihlas haline gelmişlerdendi, teveccühü tahammı kazanmışlardandı, gözü Hakk'ın cemali için sürmeli olmuşlardandı. اِنَّهُ <gülüyor> مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَس۪ينَ O, ihlasa ermiş kullarımızdandı. Yani, ihlası kazanmak için yolda gidenlerden değildi. İhlasa ermek için dereler, tepeler aşanlardan değildi. Ermişti o ihlasa. Acısını, tatlısını, her şeyini duymuştu onun. Nebiler hakkında bir kanundur bu. Cenab-ı Hak bizi de ihlas etemme erdirsin inşallah. Nefsin gailelerinden halas eylesin. Allah Celle Celaluhu kötülük ve fuhşiyatı sarf ediyor. Lütfediyor da iradenin sen Allah meyil ettiği anda ata'yayı Subhanisi ferdi kurtarıyor, aileyi kurtarıyor, cemaati kurtarıyor, cemiyetleri kurtarıyor. Fakat bir şey var, gönül sıhhatı. <gülüyor> muhbir i sadık sahih hadiste ifade buyurdukları gibi, ıda salu halu halj esedu kullu ve ıda fesadet fesadel cesedu kullu. anlatan hadisi şerifin sonunda. İnsanda bir parça bir çiğnemet var, o salah bulursa bütün beden salah bulur, o fesada uğrarsa bütün beden bozulur. Kalbin ihlasa ermesi, kalbin Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle muhabbetiyle meşbu bulunması. Bunu yapabilirseniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle, başınızda kavisler çizen üst üste belalardan Allah sizi halas edecektir inşallah. Sizin de kat'i yakınınız olsun. Kalbi tertemiz bir cemaatin hurmetine inşaallah Teala. Cenab-ı Hak bizi başımızda çepeçevre bizi saran bu belalardan halas edecektir inşallah. Yine Buhari'de bu mevzuu teyit eden, ef'ali Allah yaratır. Teyit eden bir hadisi şerifi şöyle görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz namazı kıldıktan sonra vaka biz bunu sadece akşam ve sabah namazlarından sonra yapıyoruz. Resul-i Ekrem'in sair farz namazlardan yaptı, sonra yaptığı da görülüyordu. Hiç olmazsa biz bir keresini her namazdan sonra yapıyoruz. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül ve lehül hamd ve ala kulli şeyin kadir. Buraya kadar bildiğimiz şey. Allahümme, la mana lima ageti, vla maati lima menat, vla rad lima qati, vla muddila lima hakimt, vla yinfau deljed min keljed. Allahüm senin verdiğin şeyi geriye çevirecek yoktur, senin verdiğin şeyi geriye çevirecek yoktur, senin geriye çevirdiğini de celbedecek yoktur. Allahüm la mana lima ageti, vla maati lima menat. Sen birine vermemiş isen kimse veremez bir şey. Sen birinin ayağı kaldırmamış isen kimse kaldıramaz onun. Sen birinin kafasını hüschar kılmamış isen kimse kılamaz onun kafasını hüschar. Walla rad delima Senin kazanı geriye çevirecek de yoktur. Bir hüküm vermişsen bunun üzerinde bir temyiz muhakemesi yoktur ki bunu bozsun geriye çevirsin. Zira hüküm evvelen ve ahiren senin elindedir. Hükmü sen verirsin, bozacak da yine sensin. Senin kazanı ancak senin atan bozar. Vela raddali ma katayt vela la mubaddila li ma Senin hükmettiğin mevzuda kimse mübeddil olamaz. Gitsin bu kanunda gelsin başka kanun. Gitsin bu hükümde gelsin başka hüküm diyemez. Vela yanfa'uz-caddi minkal cedd nezl iltimas olmaz. Hiçbir sahibi şerefte halette bulunamaz. Hiçbir sahibi şerefin bir müdahalesi olamaz senin hükümlerinin değişmesi mevzuunda. Senin nezl ne şerefler ne büyük payeler hiçbirinin kıymeti yoktur. Zira zi mecd, sensin Allah'ım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne anlatıyor? Buhari ve Müslim'in sinesindeki bu hadis-i şerifle Allah'ın kazasını geriye çevirecek yoktur. Sadece bir meyil var elinizde, bir teveccüh var elinizde, nereye kadar onu da bilemiyoruz. Onun için dedim elinizdeki barutu atıverin, harp malzemesini kullanıverin, size ait bütün işleri yapıverin, ta meşi'eti ilahi gelsin tecelli etsin, ta şu ezilmişlerin, perişan olmuşların, Yolda kalmışların, üzengi öktürdüğü milletlerin üzengisini öpenlerin elinden tutsun arş-ı kemalata çıkarsın. Oroçlular gibi açlıktan midesi kokan ve darbeler yemiş perişanlar gibi elinden tutup kaldırılmayı bekleyen, birinden ambargo kaldırmayı dilenci gibi beklerken, öbüründen gelecek başka bir sadakayı intizar eden topyekün İslam dünyası, 500 600 600 700 700 800 ve 1 milyara yaklaşan mescidiyle mabediyle hala İslam damgasını anlından asiyesinde taşıyan İslam dünyasının korkunç ve asırlık mezelletinden kurtulması için Allah'a teveccüh etmesi, mevcudu kullanması, madum Allah'tan istemesi, mümkünini istimal etmesi, fawkaladeden Allah'tan lütuflar beklemesi gerekmektedir cenab ı Hak muayinimiz olsun, yardımcımız olsun. Allah verir, Allah alır Celle Celaluhu. Her şey Allah'ın elindedir. bezme Allah hükmeder, sikkeyi Allah basar, turrayı Allah keser, orduları Allah sevk eder, gönülleri, ölü gönülleri mürde gönülleri Allah ihya eder. Allah kalplerimizi ihya buyursun. يُخْرِجُ الْحَيَّ elmegid. Ve الْمَيِّيْتَ مِنَ الْحَيِّ Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır. Ölmüş bir baharda, baharın bütün mahlukatını bir hafta gibi kısa bir zamanda haşr ve neşleden Allah Celle Celaluhu, haşr ve neşre çok ihtiyaç hisseden, çok muzdar olan ve muzdar duasıyla kendisine yalvaran ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ölü gönüllerinin ihya edilmesi istikametinde yaptıkları duaları kabul buyursun inşallahü teala. Halk Allah'ın elinde. Bunun aksini kimse söyleyemez. Her şeyi Allah yaratır. Ne güzel şey ki hakkımızda güzel şeyleri Allah yaratıyor ve biz onun tarafından bizim efvalimizin yaratılması neşvesi içinde. Adeta onun mübarek yedi mübareki içinde. Rahmetinin avuşu içinde mez ve sermez kendimizden geçmiş oluyoruz. Beni de o yaratsın. Ef'alimi de o yaratsın. Ben böyle bir cebrata ezelden teşneyim. Hidayet Allah'ın elindedir. Hidayeti yaratan Allah'tır. Dalaleti yaratan da Allah'tır. Men yehdillahu fehuvel muhted. Kimi Allah hidayet ederse o hidayete eri verir. Kime hidayet mahidayet nazarıyla Allah bakarsa, hidayet gönlünde karar kılı verir. Vemen <gülüyor> yudlil felaha diyale. Ve yudlil Birini de baştan çıkarırsa siz mescitlerinizde imdada koşsanız, mabedlerinizde imdada koşsanız, minberlerinizde mihrablarınızda imdada koşsanız, vaizlerinizde imamlarınızda imdada koşsanız apaçık hakikatı anlatan kitaplarınızla da koşsanız, gözü dönmüşlere hidayet getiremezsiniz. Allah dalaletlerini murat etmiştir. Liyakatları meslûp olunca, haklarında Allah dalalet hükmünü verivermiştir. وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَاهَا دِيَلَهُ Birinin dalaletini de Allah murat buyurdu mu, siz bütün imkanlarınıza koşsanız imkan yok artık. O liyakatı meslûp olmuş, kalpte Allah'a teveccüh hissi yıkılıvermiş, o hırfanı gönüllle yaşadığı müddetçe siz ne ederseniz ediniz, geriye tepecektir. Allah Celle Celaluhu mutil ve hadidir. İdlal eder ve hidayet eder. Kul tal ve mühtedidir. Kul talalete düşer ve hidayete erer. Bu iki meseleyi birbirine karıştırmamak lazım. Kul kesbeder, Kul itibari varlığa sahip bir kullanı verir. Allah Celle Celalhu yaratı verir. Böylece hidayeti yaratırsa hadi olan Allah kul mühtedi olur. Böylece dalaleti yaratırsa mutill olan Allah kul dall olur. Onun için biz günde kırk defa Fatihasüre-i Celilasında "Giril Maktubu Aleihim Walatdaallin" bizi senin gazabına uğramış ve dallinden eyleme diyoruz Allahım. Kimdir taallin? Eğri yolun encamına sürüklenip giden, doğru yoldan çıkan, sapıtan, sarhoş bakışı bulanmış kimseler, ahireti görmeyen kimseler, her şeyi bu dünyada arayan zavallılar. Bizi mağdubin ve taallinden eylemem. Bu hususta biraz duracağım muhterem Müslümanlar. Mağdub aleyhim vela taallin. Hidayet ve dalalet Allah'tandır. Hidayetin meratibi var, yanlış anlamamak lazım. Şeriatı fıtriyede cereyan eden hidayet görüyoruz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla, vesilelerini ve devaisini yaratmasıyla halkettiği hidayet var görüyoruz. Bir cebri kanunlar içinde cereyan eden bir hidayet görüyoruz. Bir de beşerin iradesi şartı adi olarak ele alınan irade görüyoruz veya hidayet görüyoruz. Bu iki meseleyi, üç meseleyi birbirine karıştırmamak lazım. Hidayet var ki, onda umum mahlukatın mesalihi baiz mevzudur. Her şey yaratılış ve fıtrat kanunlarına göre kendi varlığı için gaye olan bir neticeye doğru giderken onun iradesi hesaba katılmadan cebri olarak Allah'ın sevki vardır. Sizin ilk hilkatınız böyledir, Anne karnında ceninin bir rüşeğim halinde gelişmesi böyledir, embiyolojik safhanın devamı böyledir, sipermin hareketi böyledir, cebri kanunlar içinde cereyan eder. Umum mahlukatın maslahatları istikametinde bir sevktir ki cereyan eder gider. Buna tabiat verez, materyalist ve inkârcı içgüdüdür. Sevki tabiîdir, ikinci bir küfür ve küfranını ilan eder. Kur'an'ın âyatü beyinatının vücu altında biz buna hidayet ve sevki ilahi deriz. Tevhid delilleri içinde hidayet delili olarak bunun üzerinde ariz ve amik durmuştum. Beyan, talim, irşat ve tebliğ şeklinde hidayet var. Elinize öyle bir şey geçer ki hidayetinize vesile olur. Öyle bir söz duyarsınız ki hidayetinize vesile olur. Öyle bir zatla karşı karşıya gelirsiniz ki hidayetinize vesile olur. Kur'an'ı görürsünüz hidayetinize vesile olur. Bir nebiden, bir sahabiden, bir veliden bir söz duyarsınız. Adeta bir kimyager tesiriyle üzerinize eğilmiş gibi üzerinize tesir icra eder. Kalbinizin, vicdanınızın değiştiğini hissedersiniz resul Ekrem'le veya onun dostlarından birisiyle karşı karşıya gelirsiniz. Çok şey dinlemeye lüzum yoktur. Abdullah İbn-i Selam, Fahri Kainat Efendimiz'in hakikat gamzeden fak simasını Medine'ye daha ilk teşrifte gördüğü zaman ''Vallahi bu simada yalan yok.'' demiş. Hemen dize gelmiş. ''Ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'' demişti. Birlika bir vicahi görüşme hidayete vesile olur. İşte buna irşat, tebliğ, talim, müşahede ve hidayete vesile olma yollarından hangisi olursa olsun böyle bir hidayet diyoruz. Bir diğer hidayet var ki meşîati ilahi, halkı ilahi, ihsani ilahi ve bunun zıttı bir talalet var ki bu tamamen meşîati ilahiden gelen bir talalettir ki Kul hakkında bir hizlandır, bir husrandır, bir haybettir, kulun her şeyini kaybetmesi demektir. Ve ayrı bir hidayet var ki o da sevk manasınadır. Cennete ve cehenneme, beşerin bir kısmı oraya, bir kısmı doğruya oraya sevk edilir. Zerrelerden kürelere kadar, atom çekirdeği etrafında elektronlar Allah'ın sevkiyle tabiatçı varsın, sevki tabiidesin. Allah'ın sevkiyle hareketini ikmale ve itmama çalışır. Kendisine terettüp eden vazifeyi yapmaya çalışır. Küreler sapan taşı gibi Allah'ın çizdiği hatta hareket etmeye çalışır. Allah karşısında matlup keyfiyeti göstermeye çalışır. Bunlar cebri olarak cereyan ederler. Bir hedef vardır. O hedefi tahakkuk ettirmek için Allah tarafından sevk edilmektedirler. Tavuk kuluçkaya yattığı zaman yine sevki ilahi olarak yumurtaların üzerinde sabırla bekler. Sabırla her şeye katlanır, aç durur, susuz durur, ateşler içinde yanar, sabırla civciv çıkacağını bekler. Nereden bilecek içinden civciv çıkacağını? Daha sonra beş altı ay sonra civcivin elinden başına vurup tanesini alan tavuk, niçin acaba civciv çıkması için yumurtaların üzerinde yatıyor? Allah sevk ediyordu ondan. Ve bir pelte gibi yumuşak gagasıyla yumurtanın sert kabuğunu delmeye çalışan içeriden civciv nereden bilecekti işte geniş bir dünyanın olduğunu? Kim sevk ediyor onu dışarıya çık diye? Kim zorluyor? Neden acaba doğuyor dünyaya geliyor? Allah sevk ediyor ondan. Bir yavru dünyaya geliyor. Anne karnında değişik şekilde besleniyordu. Doğrudan doğruya annenin kanıyla kontak olmak, onunla temas etmek suretiyle besleniyordu. Dünyaya geldiği an nereden biliyor ki annenin göğsünde abu hayat gibi, abu hayat fışkırtan, abu hayat muslukları, göğsüne tespit edilmiş de gıdası oradan akıyor. Nereden bilecek ki bunu, dünyaya gelir gelmez annememesini memesini arıyor hemen. Ve meme ağzına verildiği zaman emmesini biliyor. Nasıl oluyor ki orada burnundan soluyor, Ağzını açmadan bu iş rahatlıkla hallediliyor. Tevhid delillerinde teker teker bunlara indiğimiz için üzerinde durmayacağız. Tek başına bunlardan her birerleri vahdet ve vücubu ilahiye deliller mahiyetinde serdedilmişti. Burada biz umum mahlukatın maslahatı hesabına bir sevki ilahi bahsinde bulunduğumuz için Allah sevk ediyor ve her şeyi sevk ediliyor. Kur'an-ı Kerim bu sevki subhanisini Allah'ın anlatmak için "Wa ah Rabbuke <gülüyor> l'nahl, ani'tahizi min el-cibali buyutan ve min el-şecr ve mimma ya'rışun, summa kuli min kulli't-temarat, festsukī subul Rabbike zunula." Ferman-ı Sübhani'siyle bu hakikat ifade etmektedir. Arıya Allah vahye ediyor celle celaluhu. Arıya vahye ediyor bal yapmasını ağaçların kovuklarında, taşların kovuklarında yuva yapmasını vahyediyor Allah Celle Celaluhu. Petek yapmayı vahyediyor Allah Celle Celaluhu. Bal peteğinin hendesesini vahyediyor Allah Celle Celaluhu. Ve sonra o, kendine has uçuşlarla, giderken gittiği yerlere işaret kor gibi pervaz çizişlerle tekrar dönüyor yuvasını buluyor. Çiçeklere konuyor, onlardan hüzme alıyor, hüzme alıyor da getiriyor, peteğin deliklerine yerleştiriyor ve bal yapıyor. Kovana girdiğimiz zaman sevki ilahinin açık seçik müşahede edildiği kovanda ve petekte fevkalade bir idare görüyoruz. Bir devlet gibi arı kovanının çalıştığını müşahede ediyoruz. Bir ana arı gözümüze çarpıyor, Arap asuk diyor. Sayısı pek az olan erkek arılar gözümüze çarpıyor ve iş yapan amele arılar gözümüze çarpıyor. Bir sistem içinde kendilerine terettüp eden vazifeyi yapıyorlar. Yumurta bırakmak mevsimi gelince ana arı bütün peteğin deliklerine yumurtalarını yerleştiriyor. Ve kovanda az sayıda bulunan erkek arılarla münasebeti fıtriyesini temin ediyor. Erkek arılar vazifelerini yaptıktan sonra o kovanın içinde petekte tüfeğli olarak balı yemeye başlayınca da arı böyle tüfeğli beslenmeye karşı koyuyor. Bunlardan sadece bir iki tanesini bırakıyor ki gelecek sene lazım olacak telkih ve telakkuh için diğerlerini ikna ediyor. Füzuli yemeye imkan vermiyor. Onların füzuli yemesine imkan verilmediği gibi dıştan gelen yabancı bir arının o kovanda beslenmesine de müsaade edilmiyoruz fevkalade idare içinde fevkalade bir temizlik görüyoruz. O kadar ki çiçeklerin özünü ve hüzmetini alan arı peteye döndüğü zaman onu işleyeceği an ayağına bir yerden bir çamur bulaşmışsa o kovanın içine sokulmuyor. Şayet o üzmeyi getirirken bir çamura konmuşsa kovana sokulmuyor. Ve bir arı ruhan anarşiste şayet, pisliklerden sakınmıyorsa şayet Arının kendi kavaninine riayet etmiyorsa şayet o kovan içinde ona çalışma imkanı da verilmiyor. Acaba minnacık bir kafa taşıyan o arıya bunları öğreten kimdir? Öğreten kimdir ki elli milyon sene evvel küre arzın belli bir devresinde yaşamış bir arı, bir arının, bir arı yiğinin yaptığı balla bugünkü balı karşı karşıya getirdiğimiz zaman hendesi ölçüleri ve terkibiyle en ufak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Arı tekamül etmemiş, dünyaya geldiği anda yapması gereken şeyi yapmanın en âlimi olarak sahneye atılmış. Acaba kimdi onu öğreten bunu? Kur'an sizin bu tereddüdünüzü izal ediyor. وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَا النَّحْلُ Sizin Rabbiniz arıya vahyetti, ilhamda bulundu. Sevki Sübhanisiyle onu Hayatı için maslahat olan şeylere sevk ettiği ve yaptırdım. Arı peteğinde delikleri, kovanın içinde delikleri müsaddet olarak yapar. Kimyacılar ve mühendisler arının yaptığını henüz yapacak duruma gelmiş değillerdir. Sadece arıyı bugün bir ifade etme vardır. Yani onun tabii yollarla yaptığı balın önüne çıkma, şeker koyma, müşteri, müşterileri aldatma yolunu beşer keşfetmiştir. Öğrendiği bir şey yoktur beşerin. Arı küçük bir mahluk. Büyük bir sultana dayandığı için kendisinden beklenen vazifeyi en ekme şekilde yapar. Arının, peteğinin, kovanın içinde peteğin deliklerine hiç dikkat ettiniz mi? Bu delikler Müselles olabilirdi, üçgen diyorsunuz uydurma dilde. Mürabba olabilirdi. Fakat arının mürabbada ve müselleste bu gediklere girmesi, bu açılara girmesi, oraları doldurması çok zor olacaktır. Kim öğretti ki ona, feteğinin kovanlarını bal mumuyla hazırlarken dahi müseddes olarak hazırladı. Onu da müseddes olarak ayarladı. Hendese sanatını kim öğretti acaba ona? netice itibariyle sayinde kendisini zorlayacak, bazı işleri yapmasına engel olacak şeyden kim alıkoydu? Ve en münasip duruma onu kim sevk ediverdi? Tereddüdünüzü Allah izale eder. Allah hareket ettirdi, Allah sevk etti, Allah yaptı. Ağacın ve taşın kovunda yeri Allah hazırladı. Erkek arıya karşı takılacak tavrı Allah temin ve tesbit buyurdu ana arı orada hakim Allah kıldı diğer arıları çalışmaya Allah sevk etti Celle Celaluhu ve kendi kendine oldu şeriatı fıtriyede cebri sevk sevki ilahi diyoruz karınca arının yanı başında yerini alır karınca da Allah tarafından sevk edilir bazı mahluka Haşerat hakkında Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ayetlerinde ifade vardır karınca da bunlardan bir tanesidir Hatta ida ete ve ala vadı naml. "Ded. "Namla, ya, eyer naml, daxolu mesakin "La yahdimen akum Süleyman ve cünüd ve umlayaşurun. Karıncalar vadisine gelindiği zaman Kur'an diyor. Demek bir vadi vardı ki orası adeta imparatorlu kurmuş gibi karıncalardan ibaretti. Hatta ida ete ve ala vadı naml. Kur'an'ın icazı açısından meselenin tahliline girersek çok zaman alacak. Ben sadece buradaki sevki ilahi arz üzerinde duracağım. Nemil Vadisi'ne geldiği zaman قَالَةِ نَمْلَةٌ Bir karınca dedi. يَا يُهَنَّمْ لُدْخُلُوا Ey karınca topluluğu siz yuvalağınıza girin. Nasıl dedi. Kendine göre bir deme şekli vardır onun. İngiltere'de hayvanat bahçesinde karıncalara dair şöyle bir hususu naklediyor, ilmi mecmualar. Hayvanat ilmi mütehasısı yani zoolog. Bir karınca yuvasının yanı başında beliren bir diğer karınca yuvası, bir karınca yuvası var yanı başında, hemen küçük bir hendeyin öbür tarafında ayrı bir karınca yuvası beliriyor. Bir kısım meseleler öğrenmek için, buradan çıkan karıncalardan bir tanesini öbür yuvanın içine atıveriyor. Ortada bizim duyamayacağımız bir hava var. Hiçbir şey duyamayacağımız bir hava var. Bir sessizlik hükmetmektedir. Fakat biraz sonra kim o karıncanın esas yuvasını haber verdi ki bilemiyoruz. O yuvadan birdenbire arı kovandan boşalır gibi karıncanın boşaldığı müşahede edilir. Ve hemen üzerine çubuk uzatılan o hendekten öbür tarafa geçer, öbür yuvaya saldırı verirler. Mütahası şöyle anlatıyor. Yuvanın içine konan karınca antenleriyle haber verdi öbürlerine. Bir şerare ifraz etti. Adeta elektromanyetik dalgalar gönderir gibi bir telsiz anteninin gönderi verdi. Ve bu sese icabet ettiler. Kendi yuvasının karıncaları icabet etti gittiler. Karınca konuşuyor ama senle benim dilimi kullanmıyor. Bir dil kullanıyor ki Allah o dile Süleyman Aleyhisselam'ın icahban kılmıştı. قالت نملة: "ما ددئ قرنجه: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا